düşünmemiz lazım. Bunu biz biliyoruz. Çünkü bize geliyorlar. Sözlü çevirmenlere gelip de e, iyi yazılı çeviri yapacak kişiler e, arıyor e, arıyorlar. Biz de yazılı çeviri yapıyoruz ama bunu yapacak vaktimiz de kalmıyor. O yüzden en önemli noktalardan bir tanesi de bu yazılı çeviriler için de gerçekten e, çok ihtiyaç var. Gerçekten o yüzden yazılı çeviri konusunda da çok iyi bir e, Yazılı çevirmen eğitilmesi gerekiyor. 100-200 değil ama belki binlerce yapmanız gerekiyor. Türkiye'deki herkesin çok iyi bütün üniversitelerin çok iyi yazılı çevirmenler de eğitmesi gerekiyor. Sadece Avrupa Birliği için değil. Ama bu konuda gelişmek için daha da fazla yer var. Çünkü bazı öğrencilerin bir kısmı yazılı çeviride de e, çok iyi sonuç alamayacaklarını belki de e, fark ediyorlar. Değiştirin diyor. Bu konuda başka yorum yoksa başka bir önemli başlıktan bahsetmek istiyorum. Bir diğer dil ...farklı bir dil rejimi gerekliliği. Orta ve uzun vadede. Türkiye'nin... ...bir deneyimi var tabi. 82'de başladık... ...Türkçe-İngilizce eğitimi vermeye. Bunun da şimdi sonuçlarını görüyoruz. Ayık ve... ...çevirmenler... Türk, çevir, ...Türkiye çevirmenlerden... ...çevirmenlerden... Türkçe, artı bir dile sahip çevirmenler olduğunu görüyoruz. Almancası ve Fransızcası olan çevirmenlerimiz de var. Ama sunumda gördüğünüz çok büyük bir açık var diğer diller konusunda. Bu noktada size dönmek istiyorum ben ve şunu sormak istiyorum. Mesela örnek olarak Boğaziçi İspanyolca öğretmek istiyor. İspanyolca konusunda eğitim vermek istiyor. Yiğit bundan bahsetti sanıyorum. Sadece bir meslektaşımız var. İngilizcesi A, ing... A, İngilizcesi B, İspanyolcusu C olan. Şimdi biz İspanyolca bölümün, bölümünde açmayı düşünecek olsak. Şimdi bugüne kadar ulaştığımız kriterleri görünce tabii ki ortalamada kalmak isteyen bunu da iyi yapmak isteriz. Peki siz bu noktada ne yapmamızı önerirsiniz? İspanyol'da C olan tek bir kişi olduğunu düşünürsek. Bunun iki yolu var. Ee, belli bir dilde çevirme üretmenin iki yolu var. Ya hali hazırda çeviri çevirmen olan kişi bu kişinin yeni bir dil için eğitilmesi gerekmediğini biliyoruz bu unutmamız gereken bir yol hali hazırda akredite olmuş genç çevirmenler yeni dillere teşvik edilmeli bu ilk yol ikinci yol ise şu sizin de bahsettiğiniz bir İspanyol çevirmen var Türkçe'yi ekledi dillerine. Eğer yeterli derecede öğrenciniz olursa ben o çevirmeni işe alıp size göndermeye hazırım. Belli bir süre için bunu organize edebiliriz böylece size de destek olmuş olur biz buna çözüm üretebiliriz şu, şu kesin eğer belli bir pazarda iki dilin kombinasyonu yoksa o zaman insanları eğitemezsiniz de. eğitmezseniz de oluşturamazsınız. Böylece kilitlenip kalırsınız. Buna işin başında çözüm üretmeniz gerekir ki bu diğer çözümlere benzemeyebilir. Biz e, Yunan pazarında bunu gördük. Ve bizim de çözümü üretmemiz gerekti. Ben kesinlikle size yardım edeceğim. Eğer siz öğrenciye sahip olursanız bir ya da iki olmaz tabi ama 3-4 öğrenciniz olursa İspanya için buna değer. Eğer izin verirseniz bir yorum yapmak istiyorum. Hande'nin söyledikleriyle alakalı. Haklı olarak dedi ki, Avrupa Birliği'ne Türkiye girecek mi? Girerse ne zaman girecek bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili yorum yapmak istiyorum. Evet, haklı. Bunu bilmiyoruz. Ama en olumsuz yaklaşımla bile, en pesimist yaklaşımla, en kötü senaryoda bile ki ben çok olacağını düşünmüyorum. Ama yani düşünelim ki en kötüsü oldu. Bu şu anlama gelmiyor. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkileri bitmeyecek. Bu, bu anlama geldi.